Için teknoloji. Merhaba, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun 130 mil doğusundaki Pallakkadu köyü çöplüğünde son 8 yılda en az 20 filin plastik çöp yemekten hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafta sonu 2 fil daha ölü bulundu. Ölü hayvanlar üzerinde yapılan muayeneler çöplükte bulunan büyük miktarda parçalanamayan plastiği yuttuklarını gösteriyor. Associated Press'e konuşan yaban hayatı veterineri Nihal Pushpakumara, Kumara, filler üzerinde yapılan otopsilerde normalde fillerin yediği ve sindirebildikleri yiyeceklere rastlanmadığını kaydetti. Ve polietilen gıda ambalajları, plastik, diğer sindirilemeyen maddeler ve su. Otopsilerde görebildiğimiz tek şey, dedi. Sri Lanka'nın Palakkat köyünde bulunan büyük çöp sahası 2008 yılında Avrupa Birliği'nin yardımıyla kurulmuştu. 2014 yılında da bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle çöpün biriktirildiği bölge çevresindeki elektrikli çitler zarar görmüş ve yerine yenisinin yapılmamasının ardından fillerin çöp sahasına girmesine izin verilmişti. Hükümet 2017 yılında hayvanları korumak amacıyla yaşadıkları bölgelerin yakınında bulunan çöpleri geri dönüştüreceğini duyurmuş ancak hala çöplerin geri dönüşümüne başlanmamıştı. Kanal İstanbul'da gelişmeler var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı'nın birinci, ikinci ve üçüncü etaplarının planlama sürecinin tamamlanmasının ardından İmar Kanunu'nun 18. maddesi hükümlerince hazırlanan imar uygulamasını 10 Ocak 2022 tarihinde onayladı. Sözcüden Özlem Güvenli'nin haberine göre kadastro cetveli bir ay süreyle askıda kalacak. Tapusu çıkan alanlar Yenişehir'de en çok yapılaşmanın yer aldığı 2 ilçe ve 15 mahalleyi kapsıyor. İstanbul Büyükşehir ve Bakırköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman konuyla ilgili paylaşımında inşaatların başlaması için tarladan arsaya dönüşü yapan imar kanunu 18 uygulaması askıya çıktı. 5 üst düzey bürokratın pasif göreve alındığı Kanal İstanbul Yenişehir 18. madde uygulaması askıya çıktı. Eylül ayında seçime hazırlanan AKP'nin inşaatı canlandırma hamlesinin bir tezahürü olduğunu görüyoruz. Kanal İstanbul ihalesinde bir gelişme yok ama kanal manzaralı projeler başlayacak. Biz başından beri bunun bir imar rant projesi olduğunu söylemiştik. Kanal bahane, inşaat şahane. Kanalı yapamadığınız gibi yeni şehirde yapamayacaksınız dedi CHP Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman. Yaz mevsimini yaşayan Batı Avustralya aşırı sıcak hava yüzünden kavruluyor. Ülkenin meteoroloji bürosu Batı Avustralya'nın kuzeyindeki Onslow kasabasının Avustralya'daki en sıcak gün rekorunu egale ettiğini gösteren değerleri doğrulamaya çalışıyor. Yetkililerse sıcak dalgalarıyla yaşamayı daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyor. Avustralya hükümeti meteoroloji bürosuna göre Güney Avustralya'nın taşrasındaki Odnadatta 50.7 santigrat ile 2 Ocak 1960'tan bu yana en sıcak gününü yaşadı. Kasabanın yakınlarındaki Roburn ve Mardi kasabaları da sıcak dalgasından muzdarikler. Otomatik hava istasyonları 50.5 santigrat sıcaklıkları kaydetti burada da. Bu Batı Avustralya'da şimdiye de kaydedilen en sıcak gün rekoruyla aynı ve ulusal alanda kaydedilen en sıcak ikinci gün. Geçen yılın en sıcak yeri 47.9 santigratla Mardi olmuştu. Cuma günü ise Onslow 48 santigrata ulaştı. Bu da ikinci gün sıcaklığının 2021 boyunca ülkenin herhangi bir yerinden daha sıcak olduğu anlamına geliyor. Ülkede ortalama 40 santigrat civarında seyreden sıcaklıklar Güney Kimberley'deki Fitzroy Crossing'den Güney Goldfields'deki Norseman'a kadar hissedildi. Yinji Barndi, Aborjin şirketinin CEO'su ve 600 30 kişilik kasabanın sakini Michael Woodley aşırı sıcakların Pilbara'da artık sıradanlaştığını söyledi. İnsanların neredeyse her gün rekor kıran sıcaklıklar konusunda pragmatik davrandığını ve ellerinden geldiğince sıcağı yenmeye çalıştıklarını anlatan Woodley sık sık 50 santigrat sıcaklıkların norm haline gelmesi halinde çok ciddi problemler çıkacak uyarısında bulundu ve yetkililere ağırlıklı olarak yerli Avustralyalılara el sahipliği yapan Pilbara'da Yaşamı sürdürülebilir kılmak için neyin gerekli olduğuna dair artık daha dikkatli olmaya çağırdı. Evet, Avustralya kavruluyor. Tabii bu sıcaklıklar 10-20 yıl sonra Türkiye için de geçerli olabilir. İndi Türk'ten Sravasti Dasgupta'nın aktardığına göre yeni bir çalışma Antarktika'nın bozulmamış yaban hayatının ve kırılgan ekosisteminin gemi kaynaklı insan faaliyetleri aracılığıyla otostop yolculuğu yapan istilacı türlerden olumsuz etkileneceğini ortaya koydu. Britanya Antarktika Araştırması yani British Antarctic Survey ve Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, balıkçılık, turizm, araştırma ve tedarikle ilgili gemi hareketlerinin Antarktika kıtasını insan etkisine maruz bıraktığını tespit etti. Dünya genelinde Antarktika ile bağlantılı yaklaşık 1500 liman var. Bilim insanlarına göre gemiler kırılgan ve izole Antarktik bölgesine girdiğinde bunların gövdesine yapışan ekosistemi ve bölgenin doğal sakinlerine tehdit olan deniz türlerini de beraberinde getiriyor. Midye, yengeç ve sülük ayaklılar gibi gemi gövdelerine kolayca tutunan canlılar endişe kaynağı. Çalışmanın baş araştırmacısı Cambridge Üniversitesi'nden Arlie McCarthy BBC'ye yaptığı açıklamada bu gemiler tüm dünyayı dolaşıyor.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 Açık Açık Dergi programının sunucusu.